Mehmet Efe, maçlar Ömer Karaoğlu, Tamer Duman, Fon Müzik, Vedat Biçkin, Yöneten Mehmet Burhan Genç. <gülüyor> Yahu şu Muhammed denen çoban kendini ne sanıyor? Hey kapat şu pislik dolu ağzını. <gülüyor> Şuna da bakın işte. ...kendine peygamber diyen... ...çobana aldananlardan biri... ...bu uzağlılar nasıl bu kadar aptal olabiliyorlar... ...anlamıyorum. Medine'deki baldırı çıplaklarla... ...ittifak kurdukları yetmiyormuş gibi... ...bir de dinlerini değiştirdiler. Sık dışına <gülüyor> göçlerim lan! Sık <siz> putperim! <gülüyor> hey! Gelen delikanlının haline bakın yüzü kan içinde. Am Amca, huzalılar saldırdı bana. Beni bekle hakaret edip dövdüler. O rast bu Ya huzalılar Hudeybiye anlaşmasından beri bizden tokat yemediler. Kaşındılar demek.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 Pek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 Udeybe'de konaklayan 1500 kişinin sayısı 2 yılda 10.000'e 10 ulaşmıştı. Yali, ya Resulullah'ın mektup taşıyan kadının geçeceğine haber verdiği hah bahçesi şurası. Ha, işte geliyor. Hey!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 Ateşler yanıyordu şimdi gecenin içinden. Meşakkat, sabır ve azametten sonra parıldığı veren şafak gibi, rahmet gibi. Allah'ın adaletinin Mekke'yi kuşatan meşaleleri. Göz bebeğim özlemiyle yandım. Göz bebeğim özlemiyle yandım. Sevdasını Medine'de. safer koy gözlerimiz yollarına dikildi gözlerimiz yollarına dikildi Fethen için sanki yürek söküldü. Cennet için cennet için. çelen gibi. Bir Allah Allah için satıldı. Canlar var Allah için satıldı. Bu kervana adımlar katıldı. Şahit oldum Zafer O yeneni gibi. Bir edelim yere varana dek zafer. Yakındır, gün yakındır, yalnız Allah'ı gülür. Gün yakındır, yalnız Allah'ı gülür. Adı meçhul kutlar bir bir kırılır. Gün yakındır, gün yakındır. Zafer! Koy elini, koy elini, gibi. İat edelim yine, varana dek zafere. İat edelim yine, varana dek Seslenir davet başlar sitende Ses seslenir davet Neredesin Muhammed'in nerede Gün yakındır gün yakındır Zafer gibi İrad edelim Yafer! Hakim, gözlerimi uyku tutmadı bu gece. Gel Mekke'nin dışına çıkıp etrafı bir kolaçan edelim. Müdeğil, sen de gel istersen. Muhammed ne yapacak acaba? ...bu sessizlik beni korktuyor. Ebu Sufyan şuraya bak! Aman Allah'ım! Binlerce ateş! Orada birileri var. Kureyci asfıları olabilirler. Durun! Eyvah. Eyvah gördüler. Durun bakalım. Ne arıyorsunuz burada? Tamam tamam tamam. Bir yere gittiğimiz yok. Hey! Neler oluyor orada? Ebu Sufyan sen misin? Evet Abbas benim.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 Onların yürekleri İslam'ın nuru ile aydınlandı Bu Allah'ın bir lütfudur Vay canına. Kısa sürede bunca kabileyi bir araya toplayıp Gizlice Mekke önlerine getirmek ne büyük bir kudret Düşünceye dalan Ebu Usufyan Az sonra Resulullah'ın bulunduğu grubun geçişini gördü Beş bin kadar seçkin attı ve Resulullah'ın önünde ve arkasındaydılar Sağında Hazreti Ebu Bekir Solunda Useyd bin Hudayr, önünde Ensar'ın sancağı ile Sa'd bin Ubade. Ya bas, kardeşinin oğlunun mülk ve saltanatı ne kadar da büyümüş. Sus. bu saltanat değil, peygamberliktir. Evet, evet, evet, Ve ordunun geçişi bitti. Ebu Süfyan derhal Mekke'ye koştu. Evet. Koşarak gelen Ebu Sufyan değil mi? Evet, evet o. o, o, o şu, ne, ne oldu olacak, acaba? Ne dinleyin beni. İşte gelen Muhammed. Karşı duramayacağınız bir kuvvetle geliyor. Ebu Sufyan, Muhammed ne diyor? Eee, evet, ee, ne diyor? diyor. Ne, ne, olacak ne, yapacağız? Yapacağız? ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Hepiniz susun. Bakalım Ebu Sufyan ne diyecek? Dinleyin. Kim Ebu Sufyan'ın evine sığınırsa emniyettedir.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 önünde ve arkasında ensar ve muhacirlerle birlikte Kabe'ye doğru ilerlediler. Kabe görününce Resulullah tekbir getirdi. Binlerce sahabiye de Resulullah'la birlikte tek tekbir getiriyor. Mekke'nin çevresindeki dağlar karşılık veriyordu. Allah büyük. Allah büyük. Resulullah sısmalarına işaret etti. Sonra deve üzerinde kabeyi yedi kez tavaf etti. Sonra indi. Ya Resulullah! Kureyş mahvoldu. Halit halkten bulduğunu öldürüyor. Halit'i çağırın. Resulullah Halit'i istiyor. Ya Resulallah.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 Taştan adamı ve kuru taşları diken elleri Doğe güneşleri Taştan adamı ve kuru taşları diken elleri Kurtuluş haberi olsun dünyaya Kurtuluş haberi olsun dünyaya Ayolma adamı ve kuru taşları diken elleri Doğe güneşe lit Taştan adamı ve kuru taşları diken elleri Kurtuluş adayı olsun dünyaya.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 Dönüştür kalbim bahçeliğe ve anlamı o makinaları Go ey güneş, erit taşlar adamı ve kurut taşları diken elleri. Ebu bu savaşında yüksel şanlı Hubel diye varlığıyla övündüğün Hubel'i görüyor musun? Artık azarlamayı bırak ya Bey.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 Resulullah Bilal'e ezan okumasını emretti. Allahu ekber, Allahu ekber. ekber Derisinin renginden ötürü hep ezilmiş, hor ve hakir görülmüş mahzun köle. Şimdi herkesten yüksekte. Mukaddes kitabının üzerinde.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 هيا على الفلاح هيا الله أكبر Love